evet açığa burası 94.9 9 veya açığa da bahar şenliği var ve özel bir normal bir programımızın özel versiyonu var söz küçüğün özel buyrun kızlar söz sizde gözde durmuş Gülce ve Selen Şengül'le birlikteyiz ben Deniz Ömer Madra <gülüyor> merhaba herkese söz küçüğünden bildiğiniz gibi destek haftasındayız bu hafta ee, biz Aslında aramızda bir sohbet yapmaya karar verdik. Ee, konuşmaya karar verdik. Ee, neler yaptığımızdan biraz bahsedeceğiz sizlere. Ee, biraz müzik dinleyeceğiz. Evet. Beni de aranıza aldığınız evet. için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Memnun değil. Evet başlayalım isterseniz. Evet. Ya aslında şöyle hep biz... Mayıs ayında dördüncü yılımıza gireceğiz. Dört evet. yıldır aslında yani gençlere, çocuklara hani burada bir alan açıldı ve bu alanın da biz hani her hafta bir şekilde e, en etkili şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu gerçekten aslında bazen de çok zorlayıcı da oluyor bizim için ama bir yandan da çok heyecanlı. Mesela bugün canlı yayına geldik. Selen okuldan koşa koşa geldi. <gülüyor> Böyle zorlukları da var programın. E, ama bunun hani biz aslında bugün Özel bir program olacağı için biraz bundan bahsetmek istedik. Çünkü çok az program var böyle ve bu programın dört yıldır devam ediyor olması aslında bu desteklerle, desteklerle birlikte oluyor. Ve açık radyoda olabiliyor sadece. Bu çok önemli bizim için. Biraz aslında bundan da bahsetmek istedik. Bizim için ne, niye önemli? Özellikle Selam ve Gülce hani belki burada daha fazla söz almak isterler. Öncelikle evet. bir soru sorabilir Tabii. miyim hemen? Ee, bu programı kim denetliyor sana söylüyor? Yok öyle bir şey <gülüyor> yok evet yok mu hiç denetim yok mu ne biçim radyo ne biçim program yani? <gülüyor> açık radyo adı üstünde zaten <gülüyor> ee, aslında şöyle evet gerçekten çok teşekkür ederiz dört yıldır bu programı e, devam ettirebiliyoruz bizim için çok önemli e, Gözde ablanın da dediği gibi çok az böyle hani e, Çocukların kendi istediği gibi, kendi konuşmak istedikleri şeyleri, e, istedikleri gibi dile getirebildikleri çok az program var. Tamamen özgür mü demek istiyorsunuz? Evet, sen? aynen öyle. Tamamen özgür. Biz burada istediğimiz konuyu, istediğimiz şekilde ele al alabiliyoruz. E, çok güzel bir şey bence. Hani e, belki Gülce de biraz bir şey söylemek ister bu konuda. E, aslında bur burada olmak çok güzel bir şey çünkü hani kendi görüşlerimizi söylüyoruz, kendi haklarımızı savunuyoruz burada. İşte e, Her şeyi söyleyebiliyoruz aslında, baya <gülüyor> güzel bizim evet, burada. Evet aslında çalışıyoruz uzundum. da hani e, buralara gel hani buraya gelip program yapmadan önce. Ya tabii ki de her zaman her program için bir heyecanımız oluyor. Onu atabilmek için önceden bir hazırlanabilmek için toplantılar yapıyoruz birlikte. Bütün ekip toplanarak. Hem eğlenceli geçiyor o toplantılar. Hani çünkü birbirimizi görmekten çok keyif alıyoruz. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Hem de hani ne tür konular konuşmak istediğimizi de orada konuşuyoruz. Çalışmalar yapıyoruz birlikte. Eğlenceli oluyor. Evet. Şimdi peki bu özel söz küçüğün özele ...ne hazırlık yaparak geldiniz? amaç ne? <gülüyor> amaç aslında... <gülüyor> e, ...öncelikle hani... E, ...destek verilmesi. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Destek için buradayız. Destek <gülüyor> evet. Evet, desteklerinizi verirseniz çok seviniriz. E, yani aslında... ...neler yaptığımızı daha çok anlatmak istedik bu programda. Hani Ne zorluklar çektiğimizi, evet hani bazı hani gelen konuklarda ne zorluklar çektiğimizi, bazen hani bazı konuklar geliyor, çok konuşuyor, araya girmek zor oluyor, bazı konuklar geliyor, işte az konuşuyor, konuyu uzatmaya çalışıyoruz, soru bazen aklınıza gelmiyor, ama yine çok zevkli oluyor bunları yapmak da böyle. Bütün sırları da açık etmeyin biraz daha burada <gülüyor> kalsın. Ya. Şöyle aslında yani şey çocukların hani kendi haklarını yetişkinlere kendi gör sesleriyle ifade etmesi aslında medyada çocuğun katılım hakkıyla çok ilişkili ve aslında Türkiye'de pek örneği yok. Biz aslında bugün biraz böyle bunu kendi deneyimlerimizin üzerinden ele almak istedik. Yani medya zaten bir kere bu kadar özgür. İlk başta söylediğiniz gibi sizin hani özgür. Çocukların istedikleri şekilde hangi temayı, hangi konukla yapmak istediklerine karar verip konuşmaları da çok önemli ve çünkü ben çok geniş bir elpazede ve aslında bir ekiple çalışıyoruz. Yani bir ekip çalışması var. Hani Selen'le Gülce bugün burada ama aslında 10 kişi onlar ve hani sürekli toplanıyorlar haberleşiyorlar, gündemi takip etmeye çalışıyorlar ve aslında Türkiye'de gündemi takip etmek evet. çok zor yetişemiyorlar. Evet. Yani çünkü... çok Bir anlamda kolay, bir anlamda da çok zor yetişilemiyor evet. çünkü. Evet, çok evet. hızlı dönen. Yani Bir yandan da daha çok çocuklarla yapılan şeyler üzerinde durmaya çalışıyoruz. Çocuklarla ilgili o da zor bir şey hani bulmak. Hı hı. Çünkü bir de bazen şey olabiliyor, bir haber yakalıyoruz ama o haberi tam hani çekelim diyoruz ama üzerine daha önemli bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o arada kaynıyor falan. Ee, öyle bazen en son eğitim sistemi ile ilgili böyle bir şey yaşadık. Yani 4 saat dördü. <gülüyor> daha yazlık çıkmadan programa konuk aldık, anlatıyorduk. Ee, Programda şey yasa teklifin daha çıkmadığından bahsediyorduk. Ondan sonra bir iki hafta içerisinde teklif çıktı bir sürü şey oldu. O anlaşmalar gelip... bile başladı. <gülüyor> biz bir araya gelip üzerine bir şey yapmak çok istedik ama mesela beceremedik. O hıza yetişemedik yani onu mesela çok istedik. Sürekli konuştuk aramızda ama bir Hı -hı. araya gelmesi grubun çok zor oldu. Peki bir şey daha sorayım. Ne olup bittiğini anladınız mı bu 4 artı 4 meselesinde? Yani ben tam olarak çözemedim aslında. <gülüyor> ben de de evet. onun için söylüyorum. Çok evet. karışık bence de, de. Yani şu an aslında meclise gelmiş bulunmakta. <gülüyor> ee, şöyle e, yani biz çuruk çalışmaları birimi olarak hani, takip edebildiğimiz kadar ettik. Ee, i̇lk başta geldiği halinde ufak değişiklikler oldu ama esas özü sayısal üzerinden gittiği için içeriye dair bir değişimden söz edilmiyor <gülüyor> pek. Evet. Ee, ve bir yandan da aslında tam da hani Selena Gülce'nin... ...şu an hiçbir şekilde anlamaması da... ...zaten bence tam buna işaret. işaret ediyor. Çünkü hayatlarını değiştirecek bir şey... ...tüm çocukların hayatını etkileyecek bir şey. Hocam önemi yok ki... ...hayatlarını değiştirecek bir şey anlasalardı olur... anlasalar <gülüyor> çocuk onlar. Ya. Bence bir... ...ne çalıyoruz bir evet. kere... ...amacımız biraz da destek evet, istemek. Evet. Tabii, tabii, tabii ki. Dertlerinizi ee, dinliyoruz tabii ama. Önce... Ee, nereden bize destek olabileceklerini bence söyleyelim. 0212 343 41 41 arayarak destek olabilirsiniz istediğiniz bir programa. İlk, ilk şarkımız olarak biz o gün Sanlı Soydan, e, hadi beni güldür biraz dinlemeyi. <gülüyor> 343 41 41. Güzel mi var? Çocuğumuz İnan Hadi beni güldür biraz Hadi beni güldür biraz Daha yolumu Özel programında Gözde Durmuş Selen ve Gülce Şengül binde de bendenizde Konuk ediyorlar Ama kızlar hiç çaldığını Duymadım telefonun <gülüyor> Destek galiba. getiremediniz galiba Şimdi birazdan El alacaklar <gülüyor> konuyu <gülüyor> <Biz> <gülüyor> O zaman Cohen ve Saza arkadaşları bir şeyler yapmanız lazım <gülüyor> Evet bir daha destek hattımızı verelim e, 0 212 343 41 41'den e, bizi arayıp destek olabilirsiniz Ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz Böylece bize destek olmuş olursunuz Evet böyle özelde bir Kontrolden çıkmış bir çocuk <gülüyor> programını desteklemiş olursunuz. Evet çocuk haklarını savunan evet. e, çocukların kendi haklarını kendi anlattıkları bir ortam olan çünkü aslında birçok program Açık Radyo'da haklarla ilgili bu programı çocuk hakları ile ilgili ve genel olarak da onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Ve destek bekliyoruz. ya Çünkü evet. şey yani biz aslında şeyi çok önemsiyoruz ve çok hani ekip olarak da hep bunu söylüyoruz. Çünkü aslında bu gerçekten açılmış büyük bir alan ve hani e, bu açık alan alanı kullanmak da çok dört e, yıldır kullanıyor olmaktan da çok mutlu aslında ekiptekiler. Evet. Çünkü yani on yaşındaydı Gülce başladığında. Şu an on dört yaşında. Evet. <gülüyor> Bayağı <Zahmet>. büyüdüm. <bigdim. gülüyor> Kazulet kadar oldular. <gülüyor> Evet öyle galiba her, Neredeyse her programda Arada bir bütün programlarda görmüyorum Geldiğinde her seferinde Daha uzamış buluyorum Seni <gülüyor> Galiba evet <gülüyor> e, Aslında biz şimdi Biraz da çocuk olmaktan bahsetmek istiyoruz yani Çocuk olmak nasıl bir şey Buyurunuz efendim <gülüyor> evet, e, yani... Belki size sorabiliriz evet. <gülüyor> Çocuk olmak ne demek evet. Özgür olmak demek O yüzden Katılıyor, burayı evet. sınırsız gördüler. <gülüyor> <gülüyor> Galiba evet. Ee, aslında evet devam edelim. Ee, çocuk olmak nasıl bir şey? Ben katılıyorum Ömer madre Özgürlük demek bence çocuklar çünkü, evet. çocuk olmak çünkü büyüdükçe sorumluluğun daha fazla artıyor ve yapman gereken daha fazla. şey oluyor. İşte çaldırıyorsunuz bak. Yani. Aferin teşekkür kızlar. Ederiz, <gülüyor> çok teşekkür ederiz evet. Ve daha çok sorumluluk biniyor üstünüze. O yüzden bence ne kadar küçük kalırsak o kadar iyi aslında. Hiç büyümeyelim bize böyle kalalım. Bu programa da hep devam edelim böylece. Hem de çocukların sesini. Yoksa bir de büyüyecek miydiniz? <gülüyor> sözleşmemizde böyle bir şey yoktu ya. Programa başlarken bunu kabul edemeyiz. Doğru. Radyo olarak. <gülüyor> evet. E bir yandan da şöyle bir şey de oldu aslında büyürken mesela hani daha küçükken daha da rahat olmaları ile ilgili mesela Gülce şu an sınavlara hazırlanıyor ve mesela daha az sesini duyuyoruz Gülce'nin evet. çünkü en çocuk olmanın bir de böyle şeyleri var yani gerçekten evet, o da şu var, tabii. an ekip olarak bazen de <gülüyor> özgürlüklerinin kısıtlandığı işte bu eğitim sistemi aslında bir yandan da hani böyle toplantılarda falan nefes aldıklarını hissediyorlar ya yani böyle gerçekten <gülüyor> Öyle bir şey var yani evet. gerçekten Gülce ile bayağı da çekemiyoruz program çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde. Evet. Akşam 8'de geliyorum yani ders çalışmak, dershaneye gitmek falan. O yüzden e, ayıracak çok zam az zamanım oluyor e, ama bunları da değerlendirmek istiyorum çünkü çok güzel bir şey. Yani radyoya gelmek bile e, o kadar güzel bir şey ki. çünkü insan Ortam kendini, çok farklı evet, bir kere bence. Aynen çok iyi hissediyor. Ee, i̇yi insan evet. kendini iyi hissediyor değil mi? Biz de bunla, ben şimdi bunları duyunca da kendimi iyi hissediyorum doğrusu. Evet. İyi hissedenler o zaman programı destek <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, Telefonlara evet. sarılsınlar. Evet, tekrar verelim <gülüyor> destek hattımızı. 20212 343 41 41 Telefonla konuşmak istemiyorsanız da açıkradyo.com adresinden ee, destek olun düğmesine tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Evet şimdiden <gülüyor> teşekkür ederiz destek olmak için. Elini evet bir kere iki orada. telefon <gülüyor> e, en az iki telefon duyduk burada. Daha çok telefonu evet. bekliyoruz. Evet. Son daha... programın sonlarına yaklaşırken daha da telefonun evet. çalmasını bekliyoruz. Bir parça daha var mı? Çalacağız mı? Evet. evet. Aslında bundan birkaç ay önce galiba yeni Türk'ü Ka kardeş, kardeş türküler Türkleri. çok özür dilerim. Kardeş türküleri konuk etmiştik ve hmm. canlı bir program yapmıştık. Tabi bu arada bu sene daha çok canlı program yaptık. Onu da belirtmek isterim. Kardeş türküleri konuk etmiştik. Yine bu sefer hani onlardan bir parça çalalım istedik. 10 dinliyoruz şimdi. Ama ondan önce çalmadan önce lütfen bir kez daha sesimizden duyalım. Tabii 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com'dan destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Josh from the dude. Aşağıda kalsın parça biz de son dakikalarında konuşmaya Hı -hı. devam edelim. İlk Lafımız... önce bir destek attığımızı tekrar verelim. Ee, bizi destekleme, desteklemek istiyorsanız 0212 343 41 41'den bizi arayabilirsiniz. Ya da açıkradyo.com adresinden destek oluna basıp bizi destek olabilirsiniz tekrar. Ee, aslında... Kardeş Türkülerin Çocuk Haklı albümünden bir yazıyla bitirmek istiyoruz programı. Bizi Bu yazı çok iyi anlatıyor çocuğun haklı olduğunu her zaman. Ee, çocuk soru sorandır, her kavganın ardından barışmasını bilendir çocuk. Çocuk hesapsızca davranan, korkusuzca konuşandır, isyan edendir, kral çıplak diyendir, görmezden gelineni gören, bilinmeyeni merak edendir. Koşan, oynayan, bağıran, fütursuzca gülen, yürekten ağlayandır. Şarkı söyleyip dans eden, şehirler kurup şehirler yıkandır çocuk. En sessiz damlara bir kuş cıvıltısı, en karanlık odalara kırların ışıltısını girendir. Umuttur çocuk, çocuk haklı diye gülüp geçmeyin, bir daha bakın her gün baktığınız, baka baka ezberlediğiniz tabloya, bir de bakmışsınız ki bozulmuş ezmer, çocuk haklıymış meğer. Evet. Tabii evet, ben evet. de size e, bu 99 biz 99 e, sticker'larından birer tane hediye edeceğim. Bütün dünyada gençlerin ve çocukların da aralarında bulunduğu büyük bir kalkışma var. Teşekkür evet, teşekkürler. teşekkürler. buyursunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <gülüyor> Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Destek verenler için de çok teşekkür ederiz. Tekrar 0212 343 4141 numarasından e, arayıp destek olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> Daha fazla dinlemek için de, radyonun hep bu şekilde devam edebilmesi için de dinleyicilerimizden destekleri bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek Hadi. üzere.